Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili açıkçası dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. 7 Temmuz 2023 bir Cuma günü 95.0 Açık Radyo'dayız. Her Cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan önce sağlık programında birlikteyiz ve konumuzu tanıtmayı ben yine aşıklar e rica edeyim. Çok teşekkür ederim. Ee, Konumuz İsmail Yaşayanlar. Genç bir tarihçi hem de e, toplum sağlığı konusuna eğilen bir tarihçi. Tabii biz biraz geç olsa da e, inanılmaz ilgilendik e, İsmail Yaşayanların. E, kitaplarını gördükçe e, Burcu Kurt'la birlikte hazırladıkları kitabı da görünce e, kitaplar nedir ilgimizi çeken diye soruyorsanız e, birincisi Osmanlı'dan Cumhuriyete Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı e, bu kitaplar genellikle şöyle oldu salgınla ilgili kitaplar e, 2020'deki pandemiden sonra COVID-19 pandemisinden sonra böyle pıtırak gibi bu kitaplar çıkmaya başladı ama bu kitap ondan çok daha önce e, bu riski e, tahmin ederek tarihine e, bakılan bir kitap. E, şimdi de e, ikinci baskısını e, kitapçılarda görebilirsiniz bu kitabın. İlk baskısı tükenmişti. Bir diğer e, kitabı İsmail yaşayanların bitmeyen hikaye küresel salgın çağında tarihe yeniden bakmak. İşte bu sonraki kitabı. E, her iki kitap da çok ilgi çekici. Ee, salgın tarihi aslında çok ilgi çekici. Edebiyatçıların da çok ilgisini çekmiş. Hep böyle Kürt kitaplar salgın konusundadır. Bir kriz anı olarak çok ilgilerini çekmiş. Biz de bu salgın tarihini konuşacağız. Evet Sayın Yaşayanlar tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kabul ettiğiniz davetimizi sağ olun. Bu yoğun programınız ve akademik çok. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili Ayşegül'ün bahsettiği bu bitmeyen hikaye, küresel salgın çağında tarihe yeniden bakmak, salgın hastalıklar ve kamu sağlığı pratikleri. Bu kitap elimde Türk Tarih Vakfı'nın yurt yayınlarının çıkarttığı 378 sayfalık e, 2022'de çıkan kitap. Bakayım kaç bölümden oluşuyor, 13 bölümden oluşuyor, 17, 17 yazı var içinde. Çok da ilginç yazılar var ve bu program boyunca bu yazılar bağlamında sizinle, Söyleşeceğiz bir tarihçi nasıl bakıyor salgınlara? Çünkü kitabın içinde vebadan koleraya, sıtmadan kuş palazında yani difteriye, e, sağlık hizmetlerinden İspanyol gribine, Trahom'dan, e, Frengi'ye, Verem'den, <gülüyor> sağlıkçıların mecburi hizmet serüvenine kadar çok fazla konu var. Ben özellikle bu 2022'de çıkan kitabınız e, üzerinde yoğunlaşarak konuşuyorum. E, ve e, konuşacağımız konu çok fazla ama sizin de isterseniz, Bilmiyorum Ayşegül, sen nasıl öngörüyorsun program akışını ama şu e, koleraya ait e, bir iki şey e, duymak isteriz sizden çünkü e, ben bakıyorum dünya sağlık örgütü sitesine özellikle e, bu COVID ile beraber her gün bakıyorum e, sizdeki haberleri yani Türkiye'de falan çok konuşulmuyor ama e, gerçekten Afrika'da böyle lokal kolera salgınları küçük çapta devam etmekte ve Orta Doğu'da Yemen'de falan e, ortaya çıkması, söz konusu. Biraz koleradan, bizim unuttuğumuz, artık hiç görmeyiz diye düşündüğümüz ama yanıldığımız bu bakteri enfeksiyonundan biraz bahsedin. Tarihçi olarak nasıl görüyorsunuz? Ben doktoramı 2015 yılında tamamladım ve kolera üstüne çalışmıştım. Tabii o zaman Ayşegül Hanım da dediği gibi, yani daha henüz böyle bir küresel salgın tehditli olmadığı bir zamanda böyle bir konuda çalışmak zordu ve aslında o, bu tür konularda çalışan tarihçi sayısı çok azdı. Biz böyle aynı dönemde çalışan birkaç e, kişi vardık. E, doktoramızı aşağı yukarı aynı zamanlarda tamamladık. İşte bir tanesi Amerikalıdır zaten Chris. E, onun da e, Chris Grayton. Onun da bu kitapta şeyi var, yazısı var. E, yine Seçil Yılmaz vardı. E, frengi üstüne çalışan e, o da Amerika'da doktorasını tamamlamıştı. Bir de bizim daha öncemizde e, işte bu konularda çalışan hem Türkiye'de hem yurt dışında e, hocalarımız vardı ki e, işte Nurhan Yıldırım evet. e, en çok e, hani bu Türkiye'de bilinen isimlerden bir tanesi ve en çok bu alana katkı sağlayan isimlerden birisi ve Yine nüket varlık, e, onun adını anmadan geçemeyeceğim. E, hem benden büyük e, kuşaktan bir tarihçi olması hem de veba ile ilgili yaptığı e, o güzel çalışmalar, e, bizi de aydınlatan çalışmalar sebebiyle onu anmadan geçemeyeceğim. Tabii daha bir sürü isim var, hepsini tek tek saymak mümkün değil. E, ama... E, Şeyden sonra Ayşegül Hanım'ın da dediği gibi pandemiden sonra e, bu alanda bir patlama e, oldu. Ne yazık ki mi diyeyim artık <gülüyor> bilmiyorum nasıl değerlendirelim onu. Çok da şey e, olumsuz konuşmak istemiyorum ama e, biz tarihçilerin konuyu ele alma biçimleri e, kişinin bakış açısına göre biraz değişiyor. E, yani ben de aslında klasik tarihçilik ekolünden geliyorum yani işte benim hocalarım benim hocalarım benim hocamın hocası yine alıcıktı mesela ee, yani e, ben de kendimi bir anal ekolü mensup olarak görüyorum açıkçası <gülüyor> ve aynı usulden devam ediyorum ama e, şimdi bir de onun haricinde Türkiye'de kendi e, akademinin iç dinamiklerinde oluşmuş bazı ekoller var. Ki burada tamamen işte e, yani ne çalışırsa çalışsın e, diğer disiplinlere yanaşmadan, yaklaşmadan sadece belge üstündeki e, veriyi aktarma şeklinde e, yapılan çalışmalar sağlık tarihi, tıp tarihi veya salgın hastalıklar tarihi çalışmaları için yeterli olmuyor. Ee, bir kere hastalığı çok iyi tanımak lazım. Ee, hastalığı tanımadan eğer çalışmayı yaparsanız zaten e, bir kere soracağınız sorular, yaptığınız çalışmada yola çıktığınız sorular e, eksik kalıyor. E, ve ne yazık ki pandemiden sonra o patlayan çalışmaların pek çoğunda e, çalışan kişiler hastalıkları tanımadan Yazıları yazdıkları için ve nasıl sorular sormaları gerektiğini bilmedikleri için çok betimleyici eserler hazırlamaktan öteye geçemediler ne yazık ki. Zaten şimdi de o trend bitti. Ben bana gelen hakemliklerden veya incelemelerden de bunu anlıyorum. Bir dönem çok yoğun hakemlik ve inceleme talebi gelmişti artık gelmiyor. Ee, i̇nsanların bu konudaki hevesi bitti. Ee, bundan sonra umarım daha nitelikli çalışmalarla e, sağlık tarihi, salgın tarihi çalışan arkadaşlarla yola hep beraber devam ederiz diye umut ediyorum. Koleraya dönersek İsmail e, ben... Hocam popülaritesi bitti. Hevesleri <gülüyor> evet, bitmedi, popülaritesi bitti evet. o işin. Şimdi yeni evet. bir şey olursa ona da çıkar. <gülüyor> Şimdi deprem olur ben size söyleyeyim evet. bu sene deprem çalışmaları evet. popüler olur evet. ee, seneye o da unutulur başka bir şey çıkar ona evet. yöneldiler yani böyle maalesef e, tarihçilikte böyle şeyler var Moda aslında mı? aslında modern şu an modern tarihçiliğin en büyük trendlerinden bir tanesi e, çevre tarihi incelemeleri e, ve çevre tarihi incelemelerini çok çeşitli alanlarla beraber yapma yönünde bir eğilim var. Ben hani insan yani yeni doktoraya başlayan arkadaşları buna yönlendirmeye çalışıyorum ama tabii kimse bu alana el atmak istemiyor şu anda ama o da bir vesileyle popüler olur gibi geliyor. Tabii, tabii çok haklısınız. Doğru, doğru. Peki kolera bir <gülüyor> kolera şey derse, ha, evet. Kolera hastası görmediniz herhalde. Görmedim evet, ama Ayşe yani... sen de görmedin. Şimdi siz konuşurken aklıma geldi. Biliyor musunuz ben, şimdi yaşım belli olacak. Tabi hasta görmedim de İstanbul Tıp Fakültüsü'ne girdim. İlk sene asistanıyım ve bir sağmarcılarda kolera salgını çıktı. Oh. Ve bize İl Sağlık Müdürlüğü'nden kolera e, şüpheli e, dışkı örnekleri gelirdi. Hmm. Fakat Kolera denmesi ya da kolera şüpheli denmesi yasaktı. yasaktı. Çünkü kolera e, saptı ince belli sayıda bunu Dünya Sağlık Örgünü'ne bildirmeniz lazım ve ülkeye de bir takım kısıtlamalar geliyor falan. Evet. Kolera'nın adı o yıllarda akut gastroenteritti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey ama ben dışkı örneklerini biliyorum. Hakikaten e, gelen muayene maddeleri normal bir e, muayene maddesinden çok daha farklı çok daha böyle pirinç suyunu andırır denildi. Evet, evet, evet. Hakikaten öyledir. E, aşırı bir su kaybıyla e, ortaya çıkan bir e, patolojiydi. Böyle de bir e, e, geçmişe milattan önceki tıbba bir örnek vermiş oldum kendime ilgili. <gülüyor> Ama çok güzel oldu bence. E, çünkü e, bilmemiz gereken en önemli şey aslında bu hastalıkların hiçbirisi şu an yok olmuş değil. Yani çiçek dışında ee, hiçbir salgın hastalık tarihte pandemi haline almış hastalıkların hiçbiri yok olmuş değil sizin ördeğininizde e, bunu canlı tutuyor ee, pirinç olayı ya yani pirinç suyu olayına gelince Evet o onları ben de gördüm fotoğraflarında ee, Çünkü ben kolera çalışmaya başlarken yoğun bir şey yaptım Tıp okuması yaptım hastalığı tanımak için o sırada şeylerde görmüştüm ve hakikaten çok ilginç gelmişti bana. Hatta işte tez izleme komitesinde sunum yaparken fotoğraflarını göstermiştim. Komite üyeleri çok şaşırmışlardı. Evet. Onun haricinde koleralı hasta fotoğrafı gördüm. Ya da işte daha erken bizim için, bizim çalıştığımız dönemdeki şeyler için çizimler var. İşte çizimler derinin morarması, kararması bir noktadan sonra onun da ilgili, mavileşmesiyle ilgili o çizimleri biliyorum. Onun dışında hasta görmedim. Umarım da görmem diye. Peki e, kolardan bahsediyorum. Hani böyle genellikle e, insanlar birbiriyle konuşurken neden sinema falan derler? Neden kolera? Nereden neden kolera? kolera e, yani aslında şöyle ben e, çalışmaya başlarken yani doktora Çalışmamı seçerken birkaç şeyim vardı. Ee, alternatifim vardı. Ben arşivde çok çalıştığım için, e, o zaman da İstanbul'daydım zaten. Ee, evet. Arşivde katalog taraması yapıyordum. Es, biraz ben eski usulcuyum böyle. Orada basılı kataloglar vardır bilgisayardaki kataloglar haricinde. Böyle defter gibi onlara bakarsınız. Şimdi onlara bakarken böyle... Belli dönemlerde tabii kolera salgını olduğu zamanlar öbekleşmiş kayıtlar var. Onlar ilgimi çekti. Sonra daha evvel biraz göçle ilgili. Biraz ben demografi de çalışırım. Ee, öyle şeylerim öyle bir ilgi alanım da var. Onun dışında kent tarihi de çalışıyorum. Daha önce göç ve demografi çalışmaları yaparken den aklıma takılmış o kolera ile ilgili meseleler. Dedim ki bunu bir şekilde birleştirebilirim ee, ve göçle doğrudan da şeyi olsun diye, e, bağlantısı olsun diye e, işte Karadeniz kentlerini, çünkü oradan yoğun limanlardan e, göçmen sevkiyatı oluyor. E, Karadeniz kentleri üzerinde önce bütün Güney Karadeniz e, olarak belirlemiştim, sahili olarak belirlemiştim. Sonra dedim ki bununla benim başa çıkma mümkün değil, daha bunu daraltmam lazım. Şu i̇şte üç önemli kent, Sinop, Samsun, Trabzon örneğinde e, sınırlandırdım. Ama yola çıkışım şuydu benim e, biraz da karantina ile ilgili. Yani karantina kolera'yı gelir mi veya karantina bir salgın hastalığı e, yayılmasını önler mi sorusu üzerine ben e, çalışma yaptım ve ulaştığım sonuçta hayır. Engellemez oldu. Belki ilginç gelecek şimdi dinleyenlere ee, ama e, şu an güncel veba çalışmaları da bunu kanıtlıyor. Ee, kolera çalışmaları da bunu kanıtlıyor ki tarihte uygulanan karantina e, maalesef salgın hastalıkları engellemek için tek başına yeterli değil. O yüzden çoğu zamanda bunlar birer şey olmuş yani prosedürden öteye gidememiş. Size ee, yaşayanlar şimdi bir müzik arası vereceğiz. Müzik arasından sonraki bölümde sizi kesmeden bu karantina konusuna değinelim. Ama tamam. yine de e, müzik arası vermeden önce bir şey sormak istiyorum. Şimdi o <gülüyor> evet, döneminde e, kitapta yer alan veba var, kolera var, bildiğimiz e, evet. enfeksiyon hastalıkları. Bunlardan en fazla yıkımı hangisi yaratmış? yani en fazla yıkımı Osmanlı örneği için evet. söylersem e, veba yaratıyor evet. Evet. ama e, dünya tarihi açısından söylersek bu salgın veya pandemi olarak değerlendirilebilecek hastalıklar içinde e, işte şey HIV e, HIV en üst sırada akabinde e, şey geliyor bildiğim kadarıyla grip e, salgınları geliyor bildiğim kadarıyla evet. Peki, Kolera çok altlarda arası... kalıyor Anladım. o genel listede. Bir müzik arası verelim ondan sonra belki biraz Selanik'i de konuşuruz. Selanik de ödülü o da ilginç bir konu karantinayla beraber. Evet 7 Temmuz günü konuğumuz sevgili İsmail yaşayanlarla beraber Osmanlı döneminden itibaren çeşitli enfeksiyon hastalıkları salgınları konuşuyoruz. İlk müzik aramız Stefania Di Piero ve Nicola Conte'den gelen parça Agira. 7 Temmuz 2023 Cuma günü 95.0 açıkladığımız önce sağlık programında konumuz Sayın İsmail yaşayanlar ve kendisiyle e, Türk tarih vakfı yurt yayınlarından çıkan e, kitapları kitaplarının kitabı değil kitaplarını konuşuyoruz bitmeyen hikaye küresel salgın çağında tarihe yeniden bakmak salgın hastalıklar ve kamu sağlık pratikleri ben bu kitap üzerine duruyorum. Ee, ve buradan harekette e, çeşitli hastalıklara, sıtmaya, vebaya, İspanyol gribine, trahom, fengi, verem hepsi var, hepsinin öyküleri var. Ee, ancak biz kendisinin özel ilgi olan ve e, doktora konusunda oluşan kolera üzerinden ilerleyelim. Evet nasıl bir e, koleranın Osmanlı'daki seyri, tarihteki kolera pandemilerinin Osmanlı e, coğrafyasındaki koleranın yeri nasıl algılanmış toplumda ve biraz da oradan bu Selanik'teki kolera öyküsünü evet. bir bağlayacaksınız. Onu konuşalım evet, Kolera su kaynaklı bir hastalık. Bilmeyenler için en azından söylemiş olalım. Yani kan yoluyla bulaşabilen bir hastalık değil. E, ağız yoluyla almanız gerekiyor kolera bakterisini. Bakteriyel bir rahatsızlık. E, ve özellikle toplumun alt kesimlerini Belki alt-orta sınıfı daha yoğun olarak etkileyen rahatsızlıklardan bir tanesi. Çünkü koleradan etkilenmek için vücudun direncinin düşük olması vesaire gibi yetersiz beslenme gibi unsurlar çok etkili oluyor. Çünkü kolera bakterisi alan bir kişinin o hastalığa o, hastalık, o kişide aktifleşecek diye bir şey yok, koşul yok. Hiç aktifleşmeyi edebilir ee, veya bağışıklığın düştüğü bir anı bekleyebilir. Hı. Çünkü şey yapabiliyor, e, bağırsaklarda tutunabiliyor kolera bakterisi. E, onun haricinde bağırsak dışında yani insan vücudu dışında da çok soğuk e, sularda veya su, suyun bulunduğu ortamlarda yaşayabiliyor çok sıcakta yaşayamıyor tabi diğer bakteriler gibi ölüyor ama e, dolayısıyla burada koleradan etkilenen gruplar ekseriyetle dediğim gibi toplumun e, hani daha amiyane bir tabirle söylersek fakir kesimini oluşturan gruplar Osmanlı'da da e, koleradan etkilenen e, gruplar ekseriyetle bunlar olmuş e, tabii buradaki temel e, problem şu sadece Osmanlı için değil aslında bütün Avrupa için hatta daha sonrasında Amerika için de geçerli. E, temel problemlerden bir tanesi şu kanalizasyonsuzluk ve e, sıhhi su tesisatlarının henüz daha e, kurulmamış olması hatta bazı bölgelerde e, halka temiz içme suyunun e, temin edilemez halde olması... İşte insanların kuyu suyuna muhtaç bırakılması e, gibi sebepler oluyor. Tabii nüfus yoğunluğunun, ticari e, hareketliliğin, sosyal hareketliliğin fazla olduğu ve dediğim gibi su kaynaklarında kıtlık olan e, içme suyunun kolaylıkla kontamine olabileceği e, kentlerde e, hastalık daha hızlı yayılıyor. Çünkü kanalizasyon yok. Osmanlı kentlerinde kanalizasyon yok. Yani 19. yüzyılın sonunda İstanbul'da çok sınırlı bir kanalizasyon. inşaatı başlıyor. Pera'da işte bu Kassın Paşa'dan atılıyor. Hatta işte Mehmet Kentel var. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışıyor. Mehmet'in çalışmaları bunun üzerine tamamen odaklanmış vaziyette. Yani bir bölgenin kanalizasyonu Başka bir bölgenin aslında hastalık kaderini belirleyebiliyor. Ee, İzmir'de çok sınırlı bir bölgede kanalizasyon inşaatı yapılmış. Bursa'da yapılmaya teşebbüs ediliyor ama yapılamıyor. Bunun dışında hiçbir kentte kanalizasyon yok. Bu e, kaynaklarının güvensiz olduğu kentlerde de e, bir kolera salgını sırasında hastalığın yayılma ee, ihtimali çok yüksek oluyor. Ve e, hızlıca hastalık yayılıyor. E, şey, dirençsiz bedenlerde e, yani 14 ila 48 saat arasında kişiyi öldürebilen bir hastalık. Tamamen su kaybı ve organ iklasıyla e, gerçekleşiyor ölüm. E, dolayısıyla bu kadar hızlı bir şekilde öldürmesi, mesela veba bu kadar hızlı öldürmüyor eee dolayısıyla koleradan çok korkmuş insanlar. Hem Osmanlı da çok korkmuşlar hem de Avrupa da çok korkmuşlar. Bu korku da öncelikle Avrupa'da olmak üzere tabii ki e, devletleri yeni bir takım uygulamalar yapmaya itmiş. E, işte altyapı ve üst yapı e, çalışmalarının başlaması Londra'da başlıyor. İşte e, Almanya Alman kentlerinde devam ediyor Hamburg'da, Münih'te, Amerika'da yine işte bu özellikle sıhhi tesisatının e, döşenmesi New York'ta çok erken dönemde gerçekleştiriliyor 1840'larda. E, daha sonra Osmanlı da bu oradaki teknolojiyi transfer ederek e, tabii ki gecikmeli olarak e, şeye uygulamaya çalışıyor, e, kendi toplumunu uygulamaya çalışıyor. Aynı zamanda e, kamu sağlığı pratiklerinin hayata geçmesi, e, hızlı bir şekilde hayata geçmesi de e, tamamen bu süreçle bağlantılı e, olduğu teorisini ben e, hep şey yapıyorum, ortaya atıyorum e, ve destekliyorum. Tamam, tabii ki e, bunların hepsinin hayata geçmesinde başka şeyler de var, etkenler de var ama bu kadar hızlı ölüme yol açan bir hastalığın devletleri korkutması bence hepsinin önüne geçiyor. Çünkü özellikle Avrupa'da yani artık 19. yüzyıl tamamen sanayileşmiş bütün kentler. işçi sınıfı işçiye ihtiyaç var ve bu kolera salgınlarından en çok etkilenen grup işçiler tabii ki. Dirençsiz oldukları için, yeterli beslenemedikleri için, çok uzun saatler çalıştıkları için iş gücünü kaybetmek gibi bir lüksü devletlerin o dönemde yok. E, yerine ikame edebilecek iş gücü de e, sınırlı. Bir yandan askerler için de aynı durum geçerdi. E, genç asker nüfusunu da kaybetmek veya potansiyel askerleri kaybetmek gibi bir lüksü de yok. Çünkü artık savaşlar eskisi gibi öyle e, hadi bir ovada karşılaştık 3 e, saatte 5 saatte bitti e, gibi bir durum da yok. Savaşlar yıllarca sürüyor. Dolayısıyla e, çeşitli cephelerde sürüyor. Dolayısıyla sürekli askere ihtiyaç var. E, genç nüfusun e, bu bağlamda e, özellikle genç erkek nüfusun daha dirençli, e, daha sağlıklı olması gerekiyor. Hem askerlik bağlamında hem işçilik bağlamında. işte bu yüzden de kamu sağlığı politikalarına ağırlık vermeye başladığını görüyoruz. Osmanlı altyapı çalışmalarından ziyade daha çok kamu sağlığı politikalarını e, resmi olarak e, hükümetlerin yani şeyden birinci meşrutiyet yani kanun esasının hayata geçmesi ve daha sonra ikinci meşrutiyet döneminden sonra kurulan hükümetlere baktığınız zaman resmi bir politika uygulanıyor mu derseniz yok. Ama devletin e, bu konuda e, uyguladığı şeyler var. Pek çok alanda e, politikalar var, çeşitli politikalar var ve bunun tetikleyicisinin de kolera olduğu çok net e, bir, bir şekilde görülüyor. Bir şey soracağım, bu ne, kitapta da e, Osmanlı'daki kolera, kolera salgınları, pandemiler e, dünya çapında ama hı hı. E, arada da bazı spesifik olarak e, öyküler var herhalde, şu Selanik. Evet. 1911 kolera salgını, kahraman bir doktor, Yahudi işçilerin isteyen bir evet. O öyküyü biraz anlatır mısınız? İlginç olabilir dinleyicilerimiz. Evet tabii ki. Yani e, o Selanik'le ilgili e, meselede üstünde durmamız gereken şey şu. E, özellikle bir kentte Yahudi grupları e, o kentin alt e, veya alt-orta ekonomik kesimini oluşturuyorsa yani kısacası fakir kesimi ise e, bir hastalık yani bu türden özellikle su kaynaklı bir hastalığın e, öncelikle onlardan çıkmaması neredeyse imkansız. Asıl hedef onlar oluyorlar. Tabii. E, yani dolayısıyla ilk olarak onlarda çıkınca bu hastalık o kentte e, şöyle bir algı oluşuyor. E, i̇şte bunlar zaten lanetlenmişler. Ee, lanetlendikleri için biz de cezalandırılıyoruz bu hastalık bize de bulaşıyor dolayısıyla e, cemaatler arası bir gerginlik yaşanıyor bu cemaatler arası gerginlik e, işte Müslüman Yahudi olabilir Rum Yahudi olabilir yani sadece Müslüman Yahudi'ye has bir şey değil evet Selanik örneğinde Müslümanlar Yahudilerle e, şey yapmış ee, yani oradaki Türkler Yahudilerle e, karşı karşıya gelmiş. Mesela başka bir örnekte daha çok daha eski bir örnekte e, Poldümon'un e, işte Bağdat kolerasını anlattığı e, yazısında da orada mesela Yahudilerle Araplar karşı karşıya gelmişler. Hani inanç açısından baktığımız zaman evet Müslümanlarla Araplar. Ama başka örnekler de var. Mesela daha önce ben Kalem'e almıştım. Antep örneğinde de e, işte Rumlar, Ermeniler, Yahudi, e, Müslümanlar hepsi birbirine şey olabiliyorlar. E, nasıl Kolera diyeyim? üzerinden saldırı. Kolera üzerinden evet bir saldırı ortamı oluşuyor. Hatta mesela Antep'te şöyle bir örnek var. Ermeni bir doktor var, kente gelmiş, e, insanları tedavi etmeye çalışıyor. Ee, Rumlar Ermeni şeye saldırıyorlar doktora hmm. saldırıyorlar ee, böyle olunca Müslümanlar mesela şey yapmışlar Ermeni doktoru muhafaza etmişler demişler ki bu adamın şeyine ihtiyacımız var ee, ilmine ihtiyacımız var bizi tedavi edecek ve kaçırmışlar mesela şeyi ee, hmm. işte Trabzon'da mesela benim kendi çalıştığım kentlerden birinde ee, işte Müslüman gruplarla Rum doktor arasında yaşanan problemler var ee, buradaki mesele Evet inanç tetikleyici oluyor ee, ama sadece Yahudilere yönelik bir şey olduğunu söylememiz mümkün değil ee, dediğim gibi burada aslında e, toplumun hastalığa hastalığın kaynağını kaynağı olarak gördükleri gruba ve modern sağlık uygulamalarına olan tepkileri karşımıza çıkıyor. Gerçekten böyle bir şey var. Osmanlı toplum sadece Osmanlı toplumunda değil Avrupa'da da var. Aynı şeyi korona sürecinde de gördük. Dünyanın her yerinde bunu gördük. İşte korona bizi şeylere fakirleri öldürmek için yaratılmış bir şey mi, araç mı? Doktorlar bunu suni olarak üretip dünyaya mı saldılar? Aynı şeyler inanın kolera zamanında da var ve toplum fark etmeksizin yaşanıyor. Avrupa'da da yaşanıyor, Afrika'da da yaşanıyor, i̇şte Orta Doğu'da da yaşanıyor, Asya'da da yaşanıyor. Osmanlı'da da özellikle modern sağlık uygulamalarına ve karantinaya bu türden tepkilerin yoğun olarak yaşandığını görüyoruz. Mesela Trabzon'da doktor kolera tedavisi yapmış birisine e, hasta ertesi gün ölmüş. Ölünce hastanın yakınları şehri galeyana getirmişler. Doktoru yakalamışlar dövmüşler. Karısını getirmişler. Doktorun hastaya içirdiği ilaçları karısına içirmişler. <gülüyor> yani böyle e, şimdi gülerek şey yapıyorum tabi bunu ama aslında trajik bir durum bu. E, ne yazık ki böyle e, trajik hadiseler çok yoğun bir şekilde yaşanmış. Peki e, sayın yaşayanlar çok güzel e, anlatıyorsunuz bu ilginç konuyu ve kitabınızı. Bir müzik arası daha bu kez The Weather Girls'dan dinliyoruz. It's Raining Man isimli parçayı seslendirecekler. Son bölümde sizden biraz daha bu karantina konusunu ve tabii evet. en sonunda da o eski bahsettiğiniz salgınlar, pandemilerle bu yaşadığımız COVID pandemisi arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları bir de bize bir tarihçi olarak evet. ileriye götürün. Ne bekliyorsunuz siz tarihçi olarak ileride salgın hastalıklardan? ...bunu konuşalım. Evet şu an şimdiki It's Raining Men isimli parça edin. It's Raining Men isimli parça edin. The White or Ghost grubu seslendirdi. 7 Temmuz 2023 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında konumuz Sayın İsmail'i yaşayanlar. Kendisi Düzce Üniversitesi. E, yanlış söylemeyin lütfen beni düzeltin. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi. Yakın çağ döneminde Osmanlı sosyoekonomik ve kent tarihi çalışıyor... E, ve çıkarttığı, e, katkıda bulunduğu çeşitli kitapları var. E, bir çoğu tarih vatfı yurt yayınlarından çıkmış. Onları evet. konuşuyoruz ve son bölüme girdik. Biraz da karantinadan bahsedelim. Evet böyle karantina çok önemsinir ya da farklı bir yere konuyor Türkiye'de salgınlardan bahsedildiğinde. E, şu karantinanın değerini bir konuşalım isterseniz. Sizin yorumunuz ilginç çünkü. E, karantina daha önce de dediğim gibi yani salgın hastalıkların önlenmesi noktasında tek başına asla ve asla e, fayda sağlayacak bir e, yapılanma, bir kurum, bir uygulama değil. Özellikle sadece tecrit söz konusuysa yani hastaların sadece tecrit edilmeleri, herhangi bir dezenfeksiyona tabi tutulmamaları e, durumu söz konusuysa e, burada hiçbir işe yaramıyor. E, bizim bu e, Tarih terminolojisinde de e, çok birbirine karıştırdığımız da bu alanda çalışanların veya çalışmaya çalışanların birbirine karıştırdığı bir şey var. Bizim bu karantinahane dediğimiz kurumlar Osmanlı'da zaten e, geç dönemde e, kurulmuş. E, Avrupa'da işte ilk örnekleri İtalya'da Fransa'da olan ve işte o, o, o, on, 14. 15. yüzyılda Başlayan ve aslında demode hale gelmiş e, uygulamalar bunlar. E, bizde 1838'de kuruluyor teşkilat, ikinci Mahmut zamanında ve Taşra'ya yaygınlaştırılması konusunda. Öncelikle İstanbul ve İstanbul'la doğrudan bağlantısı olan kentler kara veya deniz yoluyla e, öncelenmiş. Taşra'ya tamamen bir anda yaygınlaştırılması söz konusu değil. Karantinahane dediğimiz şey, niye biz hep şey olarak hayal ediyoruz? Yani insanları karantinahaneye alıyorlar, burada onları işte dezenfeksiyon e, yapıyorlar, işte bekletiyorlar, e, karantina bekletiyorlar ve daha sonra muayene edip salıyorlar gibi bir algımız var. E, erken dönemde evet bu yapılıyor, yani 1838'den 60'lara kadar. Bu yapılıyor. Ama nasıl yapılıyor? Çok basit yöntemlerle yapılıyor. Tecritte kesinlikle mesela karayolunda veya deniz yolunda bir gemiden gelen hastalarla başka bir gemiden gelen hastaları birbirine karıştırmayalım gibi bir algı yok. Mesela bir kervanın başka bir kervanla karıştırılmaması gibi bir algı yok. Dolayısıyla burada aslında yapılan şey şu oluyor. Hastalığı daha çok yayıyorlar. Ee, belki hiç hastalığı olmayan bir e, grup, e, hastalığı olan bir grupla beraber tutulunca e, onlar da hasta oluyorlar. Onların içinden de hasta olanlar olabiliyor. Fakat daha sonra dezenfeksiyon istasyonları oluşturulmuş. Ee, dezenfeksiyon yani, Tahaffuzhane dediğimiz dezenfeksiyon istasyonlarında hem karantina bekletme işi daha profesyonelce icra ediliyor... Hem de dezenfeksiyon işlemleri daha profesyonelce icra ediliyor. Ama burada atladığımız bir şey var. O atladığımız şey de şu. Hastalıkların kuluçka süreleri ve bazı e, bünyelerde hastalığın hiçbir zaman aktif olmayacağı veya çok uzun süre sonra e, aktif olacağı o süreç içinde de e, o vücudunda taşıyıp Başkalarına evet. bulaştırabilecekleri gerçeğini atlıyoruz. İşte bunu atladığımız için de aslında karantinanın bir işe yaradığını varsayıyoruz. Ama bu bağlamda değerlendirdiğimizde karantina bir işe yaramıyor. Mesela ben tezimde e, Sinop'ta kurulan e, Osmanlı'nın en büyük tafuzhanelerinden bir tanesi Sinop'ta kuruluyor. O tafuzhaneyi detaylı inceledim ve bu tafuzhanede Detay, e, karantina bekleyen, dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulan ve kayıtlara yansımış olan e, bütün şeyleri ele aldım. E, o süreçleri, yani oraya geleni, gideni, kim geldi, kim gitti, hangi vapurla geldi vesaire Bunların hepsini orada ele aldım. E, dolayısıyla e, bu süreçte e, şunu gördüm ki, mesela 19. yüzyılda standart bir karantina 5 gündür. Bunu 10 güne, 15 güne kadar uzatabilme imkanı var. 20 güne uzadığı örnekleri çok uç örnekler, çok nadiren karşımıza çıkıyor. Ama mesela Sinop'ta 20 gün karantina bekletilmiş bir geminin 20. gün sonunda evet burada hastalık yoktur denilip salındıktan sonra daha İstanbul'un Karadeniz Boğazı'na ulaşmadan geminin içinde bir kişinin koleradan öldüğü örneklerine rastladım. Yani buradan anlıyoruz ki ne kadar bekletirseniz bekletin karantinada kişinin hasta olmama ihtimali, karantinadan salındığı anda hasta olması veya hiç hastalık belirtisi göstermeme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla karantina tek başına işe yarayan bir e, uygulama değil. Evet, ha, da... e, Şurada yararı var. Hani Covid e, ya da işte kuş gribi, domuz gribi filan dönemde evet. konuşuldu. İşte sınır kapılarında e, ısı ölçümü filan. Ya bu evet. hastalığın e, en, engellenmesi, girişinin engellenmesi ama en azından geciktirilmesi sağlanıyor. Evet, evet. Bu açıdan belki karantinanın bir e, değeri olabilir. Yoksa Dediğin tabii çok doğru. Bir çok o olarak farklı... Ben de onu söyleyecektim. Ama mesela bu türden karantina uygulamalarının yanına biz e, kentlerde çok iyi altyapı ve üst yapı hizmeti koyarsak, e, bir de kamu sağlığı hizmetlerini koyarsak, eğer mükemmelleştirilmeye yakın kamu sağlığı hizmetlerini koyarsak, zaten salgın hastalıktan korkmamıza gerek kalmıyor. Evet. Peki, ee... salgın hastalıktan korkmaya gerek kalmıyor dedi e, Sayın Yaşayanlar. Son e, 7-8 dakikamız var. E, sorun var mı ya da geleceğe yönelik, genel anlamda pandemilerle ilgili falan? Tabii sorun var. Yavaş yavaş bugüne geleceğiz daha doğrusu. Gelelim. Çok... Evet şey yakın zamana şu dikkatimi çekti kolera'nın sınıfsallığını sınıfsallığından bahsetti İsmail Bey aslında biraz Covid-19 pandemisi de öyleydi evet. daha sınıfsal olarak borcu kesim evinde evden çalışmaya geçerken hı hı. daha farklı e, sosyoekonomik seviyeye sahip kişiler Fabrikada çalışmak zorunda kaldı. Bazıları fabrikanın içinde yaşamak zorunda kaldı. Evet. Aslında salgın hastalık bile e, sınıfsal vurguyu ortaya çıkarıyor. O günlerden Kesinlikle. bugüne ge geldiğinizde COVID-19 pandemisi için neler söylersiniz? tabi bakteriyolojik değildi COVID-19. Ben o yüzden COVID-19'u tarihteki şeyle e, kıyaslayarak süreci evet. yaşadım. E, ko, e, İspanyol gribi dediğimiz influenza ile kıyaslayarak o süreci ben e, geçirdim. E, başta tabi o panik haliyle e, herkesin yaptığı o şeyleri ben de yaptım ama daha sonra açıkçası e, yani tabi ki sokağa çıkma yasağına uymakla beraber onun dışında yok işte paketleri deterjanlarla yıkayıp işte her yerde, sokakta kimse yokken bile maske takma takarak gezmek gibi şeyleri yapmadım açıkçası. Ee, hiç de Covid olmadım. Ee, o da ayrı bir mesele. Ama şunu yaptım. E, gıda takviyesi aldım. Sürekli gıda takviyesi aldım. Ee, öyle bir şey benimsedim. Ben hep Covid-19'u şeyle benzetmiştim. Ee, İspanyol Meclisi'nin serüveniyle yani... Seren camıyla benzetmiştim. Ve hep onu örneklendirmiştim. Yani evet bakın bu hastalık çıktı. Bu e, önce pik yapacak. E, tavana vuracak. Sonra yavaş yavaş düşüşe geçecek. Sonra mevsimsel olarak yeniden pik yapacak. Sonra tekrar düşüşe geçecek ve bu sürecin sonunda e, muhtemelen virüs mutasyon geçireceği için defalarca e, hastalığın etkisi de azalacak. Bizim bünyemizin hastalığa olan direnci de belki oluşacak veya artacak. E, dolayısıyla bir noktadan sonra aslında zamanında milyonlarca kişiyi öldüren influenza'nın e, bugün de öldürüyor. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nün şeylerine göre rakamlarına göre ama e, sonuçta e, işte sizler bizler gibi insanlar. E, bu şartlarda yaşayabilen insanlar bugün influenza'dan ölmüyorlar artık. Tabii ee, e, iki viral enfeksiyonu kıyaslamanız ya da benzetmeniz, örnek olarak influenza vermeniz çok doğru. Çünkü Covid'le birlikte her ikisi de e, diğer işte, vebadan ya da kolera'dan farklı evet. bir ikisi de solunum yolunda bulaşıyorlar. Evet. Tabii çok benzer tarafları var. Çok doğru bir e, e, gönderme yani. Peki, evet. bu Ve işte aynı tahmin bir, ettiğim bak. gibi de oldu. Yani İspanyol gribinin sönüş süreciğine benzer bir şekilde de söndü. Peki e, bitirirken e, bu e, salgınlarla çalışan tarihteki salgınları irdelemiş birisi olarak onları incelemiş okumuş okumuş o konuda kafa yormuş birisi olarak. Ee, gelecekte salgın olur mu? Pandemi olur mu? Çünkü e, baktığımız zaman bu 21. yüzyıldaki enfeksiyon hastalıklarının seyrine, işte küreselleşme, seyahatler kalabalıklarla evet. ilişkiler, one health kavramıyla ortaya çıkan bütün olumsuzluklar yeni pandemilere hazır olmamız gerektiğini söylüyor. Ama bir yandan evet. da tıp ilerliyor deniyor. Tıp ilerliyor deniyor işte COVID'e ait hiçbir şey yapamadı. Yani sizin de evet. çok da etkili olamadı aşırı dışında. Ee, bu konuda birkaç şey söylemek ister misiniz? Ben kesinlikle sizin söylediğiniz gibi ve tabii ki konunun uzmanlarının söylediği gibi bundan sonra buna benzer başka pandemilerle de karşılaşacağımızı ve bunların çok uzun yani ileri bir gelecekte olmayacağını düşünüyorum. Çünkü hem küreselleşme seyahatin kolaylaşmasının yanı sıra bizim yani insanların doğayla mücadelesi hiçbir zaman bitmiyor. Hep bir doğayı kontrol altına alma eğilimi içindeyiz ve bu doğayı kontrol altına alma eğilimi içinde olduğumuz süreçte doğa hep bize bir ders veriyor ki e, beni bir noktaya kadar kontrol altına alabilirsin, bir noktadan sonra kontrol altına alamazsın e, diyor. Aslında bu işte seller, e, salgınlar hepsi bunun göstergesi olduğunu düşünüyorum. Ben hiçbir zaman salgınların e, birer işte biyolojik silah olarak e, yayıldığını veya birer komple teorisinin parçası olduğunu düşünmüyorum. Evet. Çünkü e, biz bir ortamda, bir e, işte fauna da, bir flora da yaşayan bir bakteri veya virüsü çeşitli araçlar üzerinden yaşamaması gerektiği bir yere taşıdığımız zaman orada onun nasıl bir davranış göstereceğini Öyle bilemiyoruz. Bilemiyoruz ve o salgın hastalık haline dönüşme ihtimali. Sadece virüslerde değil bakterilerde de bu geçerli. Mesela kolera üzerinden söyleyeyim. Kolera aslında binlerce yıl Hindistan'da o Bengal bölgesinde var olan bir hastalık. Neden kolera bir salgın hastalık haline döndü? Çünkü e, İngiliz askerleri e, askeri operasyonlar sırasında Hindistan'da o kadar çok... E, sosyal hareketlilik yarattılar ki yani insan hareketliliği yarattılar ki bir bölgeden başka bir bölgeye hastalık taşındı ve daha sonra askerlerle beraber başka kıtalara, bölgelere hastalık yayılmaya başladı. E böyle olunca ya yani hastalığı endemik ortamından başka bir yabancı ortama çıkardığımız zaman nasıl bir davranış sergileyeceğini bilemiyoruz. Dolayısıyla salgına dönüşme ihtimalle çok yüksek. Şu anda biz bunu çok fazla yaptığımız için, çok fazla her şeyle oynadığımız için insanlar olarak e, yine hastalık çıkmama ihtimalini ben e, görmüyorum. Çıkacak, muhakkak çıkacak. Peki, bitirirken Ayşegül son sözü sana vereyim eğer uygunsa, soru varsa. Evet, e, tarihini bize e, çok iyi anlattı e, İsmail Bey, e, İsmail yaşayanlar. Biz çünkü her salgın olduğunda da sadece bizim başımıza gelmiş gibi sıfırdan alıyoruz ve şoke oluyoruz. Bu açıdan da tarih tabii çok değerli. Ee, biraz böyle salgınlar iç karartıcı bir konu konuştuk. Evet. Ee, hocam bugün Dünya Çikolata Günü'ymüş. Gerçekten. Dünyacılın, evet endokrinciler bize çok kızacak ama bitter çikolata herhalde yiyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, vegan, vegan çikolata da yiyebiliriz. Biraz önce programın başında İsmail çeşitli tarihlerden bahsetti. İşte, salkınlar tarihi filan. veganlık <gülüyor> tarihi de İsmail'in ilginç bir konu çalışılabilir. Evet bence de çalışılması gerek. Çalışılacak <gülüyor> bir konu bence. Ki, İsmail bilimsel... çalışılacak dedim e, Tamam mı? <gülüyor> İsmail çalışsın o zaman. İsmail i̇şte <gülüyor> <gülüyor> e, bir duyuru bilimden konuştuk. Bilmiyorum Ayşegül anımsarsın herhalde. Profesör Engin Berkç. <gülüyor> Tabii ki. Tam Fakültesi'nin biyofizik bölümünün e, e, efsanevi. Hocalarından bir tanesi Aydal Berk Üniversitesi'nden. E, aynı zamanda TÜBA, TÜBİTAK'daki önemli görevleri var. TÜBAN'ın kurucusu. Kendisinin yeni bir kitabı çıktı. Ginko Bilim'den çıkan Bilgi ve Evrim, Bilgi Çağında Gerçeği Aramak. Sayın Engin Berme'nin bu kitabını herkese öneririm. E, çok da değerli bir kitap. E, bu duyuru yaptıktan sonra ben e, Sayın İsmail Yaşayanlara teşekkür edeyim o kitaplarınızı çok keyifle evet. okuyoruz. İlla tıp camiasından ya da tarih camiasından olmanız şart değil. Bitmeyen tarih, küresel salgın çağında tarihe yeniden bakmak. Hem tek başına editörlüğünü yaptınız hem de Sayın Burcu'yla birlikte editörlüğünü yaptığınız kitaplar Tarih Vakfı yurt yayınlarından çıkmışlar. Bu kitapları edinin, öneririm öyküleri birer böyle roman gibi çok keyifle okuyorsunuz. Çok da şey öğreniyorsunuz. Hem de bilimsel takım bilgi birikimimiz oluyor. Evet. Son olarak ben de şunu söyleyeyim. Teşekkür Lütfen. etmek istiyorum. Ee, bu Bitmeyen Hikaye kitabını Richmond Üniversitesi fonladı. Evet. O sayede bastık. Ee, diğer kitabımızı da Burcu Kurt'la beraber yaptığımız Osman'dan Cumhuriyeti Salgın Hastalıkları ve Kamu Sağlığı kitabını da hem ilk baskısını hem ikinci baskısını İstanbul Tabip Odası e, fonladı. Onlara da ayrıca ben e, teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim bu, bu, bu katkılar olmadan şu an yayın yapma şansımız ne yazık ki yok artan kitap kağıt maliyetleri sebebiyle tarih vakfı olarak da ben de vakfın bir üyesi olarak onu da ayrıca söyleyeyim bu kitapları sponsorsuz basma şansımız yok gerçekten onlara çok gönülden teşekkür ediyorum. İşte genç bir bilim adamının e, haykırışını duyduğunuz sponsorluk konusunda diyelim. <gülüyor> Ve ben sizleri Zufris Marakas'tan dinleyeceğimiz Mazun Tey isimli parçayla başvurayı bırakayım. Sayın Yaşayanlar çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Çok hafta teşekkür ederim. Bir çok hafta sonları girelim. Sağ olun efendim. Hoşçakalın.